وحن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 الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخ فالقه لغرورا ولو شاء Bahirete فَعَلُوهُ inanmayanların kalpleri ona yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون الحق Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir. <gülüyor>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 وَإِنَّكَ فِي Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. <Gülüyor> İnnellezine yeksibuna'l ifme Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeğin kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten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 Why <laughs> am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 Oralarda bozgonculuk yapmaları için günahkarlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar ama farkında olmazlar. <gülüyor>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 حتى نؤتى مثل ما أوتي الله فالله أقله حيا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 الإسلام يشرح صدره للإسلام وَمَن يُرِد أَن يُضِلَّه يَجْعَل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجِسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ <يَذَّكَّرُون> katında... Onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları işler sebebiyle Allah onların dostudur. Tehüm dâru s-salâmi rabbihim ve huve v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 Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. Ve yawme yahşuruhum jami'yan ya ma'şaral cinni kad istekfertum minel وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا قال <تصفيق> النار İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. <gülüyor>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 شغى الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليه Şehidine Gerçek şu ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak edici değildir. Altyazı <gülüyor> M.K. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve <gülüyor> Ve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 إن يشأ يلهبكم ويستخلف من بعدكم Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz. <gülüyor> De ki,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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم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 Altyazı M.K. ما...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 قد <تصفيق> خسيرا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 بأنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع مختلفا 121. كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقبوا يغم حصاده ولا تسرفوا şerifin Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan hiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. فرش كل من ما رزقتم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 That man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 Ol!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 seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz. فَا in كَذَّبُوكَ فَقُوا رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ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 تكذب الذين من قبلهم حتى De ki kesin delil ancak Allah'ındır Allah dileseydi Elbette hepinizi doğru yola iletirdi <gülüyor>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 اَذْمَ مَعَهُمْ وَتَتْبَعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ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 شيئا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله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 حتى يبلغ أشده وأوفر كيل والميزان بالقسط وأوفر كيل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 İşte bu bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. <Sessizlik> Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından gerçekten habersizdik demiyesiniz diye. <gülüyor> kitab uada taifete min bize de kitap indirilseydi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 او تَقُولُونَ لَوْ 114. ربكم وهدى ورحمة 115. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله Zenen onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya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 أيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ي سَائِبَ ثِيمانِ ذا خَنِرَا قُلِ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 ستمغ في شيء Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. MEN CAĞAĞA BİL deki şüphesiz Rabbim beni doğru yola dost doğru dine Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti o ortak koşanlardan değildi kul <gül> وَمَا أَكَانَ De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. اِنَّ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 كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة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 اقبض درجات رجل وكم في ما إن ربك سريع وَقُلْ أَعُوذُ suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Sad Bismillahirrahmanirrahim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 Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da Başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. <Gülüyor>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 Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرُسِلَ ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz onlardan uzak değiliz. <gülüyor> O gün tartı haktır. Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve el-eznu yevme izinil hakka Femen fe kulet kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı, kendilerini ziyana sokanlardır. kurusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik ne kadar da az şükrediyorsunuz <gülüyor>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 Allah buyurdu Ben sana emretmişken senin secde etmekten alıkoyan nedir? Ben ondan daha üstünüm Çünkü beni ateşten yarattın Onu çamurdan yarattın dedi <gülüyor> Allah öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. Ode febtu minha fama yekunu laka en fiha fehruj İbliz bana tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Qala Allah hadi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 نقم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي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 وَقَالَمَا نَهَاكُم رَّبُّكُم عَن هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَٰلِدِينَ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 And I'm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 ''Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız'' dedi. ''Qâle fî zâta'yyevâ''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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِمْ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 Bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. <gülüyor> İnnehum muttahizus şeyatîne awliyâen min dūnillâhi veyahsabûne ennehum Ey Âdem oğulları her secde edişinizde Güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ya benî âdâme hulû zînetekum İnde kulli <Sessizlik> mescidin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 Eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.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 فَمَلِتَّقَا Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır <Sessizlik>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 kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Fَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى uh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 binerin jinn ve insan fi narin kullama اشتركوا <تصفيق> Öncekiler de, sonrakilere derler ki, ''Sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde, siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın.''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 ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. <gülüyor>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 Butd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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كل لبسهم، ونادوا أصحابهم. Lem <gülüyor> yedhulûhâ Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de "Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma." derler. <gülüyor>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 vel <gülüyor> gerçekten onlara inanan bir toplum için Yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. <Sessizlik>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 Fhal lana min lana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 Seben Allahu Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.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 كناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج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 Onu yalanladılar. Bizde onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk Çünkü onlar kör bir kavim idiler. <gülüyor>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 zatankum dediler ki sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve Atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğini bize getir.''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 beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.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 جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم Kum ayet ftharu gat alfi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 تتخذون مِن سهولها قصورا، تتخذون من سهولها قصورا، وتنحطون الجبال ريوتا. ترجمة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 قوم ذي للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا قَالُوا <gülüyor> <gülüyor> Büyüklük taslayanlar dediler ki, biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz. قَالَ <gülüyor>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 salih bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar ve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 Öğüt verenleri sevmiyorsunuz Ben ta'u an bu lutu da gönderdik kavmine dedi ki sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşumu yapıyorsunuz قف بقوم çünkü siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir millettisiniz. İnne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 Ve üzerlerine taş yağmur yağdırdık. Bak ki günahkarların sonu nasıl oldu? <Gülüyor>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 İçinizden bir grup benimle gönderülene inanır, bir grupta inanmazsa Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir. وَهُوَ خير الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ